Araf suresi 146. ayetten itibaren Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim. Onlar her ayeti görseler ona inanmazlar. Aklı Selim'in yolunu görseler de onu bir yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görürlerse onu yol edinirler.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 onu ilah edindiler ki onun inek gibi bir böğürmesi de vardı. Onun kendileriyle konuşmayacağını, onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi ki ona tutundular da kendilerine yazık ediciler oldular. Vaktaki çok pişman oldular ve kendilerinin muhakkak saptıklarını gördüler.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 Tevrat levhalarını bırakı verip kardeşinin başından tuttu Onu kendine doğru çekiyordu Harun ana oğlu dedi Bu kavim beni cidden zayıf gördüler Az kaldı ki beni öldüreceklerdi Sen de bana düşmanları sevindirecek harekette bulunma böyle Beni zalimler güruhu ile beraber tutma Musa dedi ki ya Rab beni de biraderimi de bağışla. Bizi rahmetinin içine sal. Sen esirgiyenlerden daha esirgiyensin. Şüphe yok ki buzaya ilah diye tutunanlara Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da bir horluk erişecektir. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri Böyle cezalandırırız. Kötülükler işleyip de sonra ardından tövbe ve bununla beraber iman edenlere gelince, şüphesiz ki Rabbin bunun ardından elbette kendilerini bağışlayıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir. Vaktaki Musa'dan o öfke uzaklaşıp sükümün hasıl olduğu, bıraktığı levhaları aldı. Onun bir nüssasında şu da yazılıydı. Hidayet, rahmet o kimselere mahsustur ki onlar Rablerinden korkarlar. Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam ayırdı. Vaktaki onları müthiş bir sarsıntı tuttu. Dedi ki, Ya Rab eğer dileseydin onları da beni de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 Bize esirge Sen bağışlayıcıların en hayırlısısın Dünyada da ahirette de bize iyilik yaz Biz hiç şüphesiz sana döndük Allah buyurdu Ben azabıma kimi dilersem onu duçar ederim Benim rahmetimse her şeyi kuşatmıştır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 İyi hareket edenlere ileride daha fazlasıyla vereceğiz denilmişti. Fakat içlerinden o zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şekle koydu. Biz de üstlerine zulmeden oldukları için gökten murdar bir azap indirdik. Onlara denizin yakınındaki o kasabayı sor.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 çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman onlar da Rabbinize özür için umulur ki sakınırlar demişlerdi. Vaktaki onlar artık edilen vazları unuttular. Biz de kötülükten vazgeçirmekte sebat edenleri selamete çıkardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları fısklar yüzünden şiddetli bir azapla yakaladık bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine en kötü azaba duçar edecek kimseler göndereceğini yeminle ilam ve hükmetti şüphe yok ki Rabbin cezayı çabuk verendir Muhakkak ki o çok bağışlayıcı Çok esirgeyicidir Onları kimi salah erbabı Kimi bu salahtan aşağı ümmetler olmak üzere Perişan bir surette yeryüzüne dağıttık Onları hem iyi hem fena hallerle imtihana çektik ki dönsünler Onlardan sonra bu dünyanın geçici meta'nı kapıp biz nasıl olsa ileride bağışlanırız demek ve kendilerine ona benzer bir meta gelirse onu da kaçırmayıp almak üzere o kitaba varis olan kötü kimseler gelip onların yerine geçmiştir. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü veçiyle teminat alınmamış mıydı? Oysa onda olanı sürekli okumuşlardırdı. Halbuki ahiret yurdu sakınanlar için hayırlıdır. Daha aklınızı başınıza almayacak mısınız? Değerli dinleyenler, Kur'an'da bahsedilen peygamber kıssaları, kitap ehlinin birçoğu tarafından daha önceden bilinen, ancak gerekse zaman içerisinde insanlar tarafından tahrifata uğratılan, gerekse de aslını bilmelerine rağmen gizlenip insanlardan saklanan olaylardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu kıssaların gerçeğini bildirmekte, aynı zamanda da kitap ehlinin anlatmaktan imtina ettiği bir takım kıssaları açığa çıkarmaktadır. Yahudiler son peygamberin geleceğini bilmektedirler, ancak bu peygamberin kendilerinden geleceğini sanmaktadırlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Arap olması onların daha önceden Tevrat'ta bildirilen bu gerçeği saklamalarına neden olmuştur. İnsanoğlu yaratıldığından beri bir imtihan sürecinin içerisindedir. Çünkü kainatın yaratılışının asıl ve tek sebebi bu imtihandır. Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Dikkat edilirse bütün peygamberlerin tebliği ortaktır. Hepsi de insanları tevhide Allah'tan başka ilah olmadığını kabule çağırmaktadır. Ve dikkat edilirse bütün kavimlerde yerleşik sapık inançlarını reddeden bu yeni çağrıya şaşkınlıkla taaccüble bakmaktadırlar. Ve yine dikkata şayan bir husus vardır ki o da şudur. Peygamberlerin çağrılarına ilk karşı çıkanların daima o toplum içerisindeki gerek mevki gerekse de maddi yönden ileri gelen kişiler olmasıdır. Çünkü bu kişiler o toplumları kendi maddi çıkarları doğrultusunda yönlendirecek şekilde hukuk izi etmişlerdir. Dolayısıyla yeni bir anlayışın, yeni bir sistemin gelmesi, onların menfaatlerinin çökmesi demek olacaktır. Sonra bu ileri gelen kesimin kabullenemediği bir diğer noktada, kendilerinin hor gördüğü müstazaf dediğimiz, fakir, zayıf, ezilmiş kesimin kendileriyle bir ve eşit tutulmasıdır. İşte peygamberlerin davetine karşı çıkışın gerisinde yatan nedenler bunlardır. Tabidir ki bu ileri gelen çevre ellerindeki güçlerini, güçlüden yana olmayı kendi menfaatleri için bir hayat felsefesi edinmiş diğer insanları, peygamberlerin bu davetine karşı kışkırtmakta da çok ustalıkla kullanmışlardır. Hz. Salih'in dişi devesi, cumartesi günü avlanma yasağı. Bunların hepsi birer imtihandı. Küfürde ve günahta ısrarını sürdüren, peygamberi ve beraberinde getirdiği kuralları tanımayan bir toplum için, mukadder olan bir azabın gelmesine zemin hazırlayan birer vesileydi bunlar. Ki insanların bu kadar günahtan sonra ahiret günü ileri sürebilecekleri herhangi bir bahaneleri kalmasın. Çünkü Allah adildir, kullarına zulmetmek istemez. Ancak kulları kendi kendilerine zulmederler. Kur'an'da peygamberler ve onların başından geçen hadiseler detaya inilmeden çok kısa verilmiştir. Ancak bu kısa ve öz anlatımlar yıllarca kimi zamanda yüzyıllarca sürmüş bir davetin anlatımlarıdır. İşte yüce Allah'ın gazabı bu yıllar süren davetin neticesinde gelmektedir. Mesela bir Hazreti Nuh Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre 950 sene kavminin arasında kalmıştır. Yani 950 sene kavmine tebliğ etmiştir. İşte bu kadar uzun bir süreye rağmen kavmi inkar edince Allah'ın gazabı hak olmuş ve tufan azabına tutularak bir daha dönmemek üzere yeryüzünden silinmişlerdir. Yahudiler laf anlamaz bir millettiler. Bunu da buraya kadar anlatılan kıssalarda görmek mümkün. Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle onları tekrar tekrar affetmiş fakat onlar her defasında bunu suistimal etmişlerdir. Hatta çok ileri gitmişler kendilerine gönderilen peygamberleri bile öldürmüşlerdir. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla yine bir af imkanı doğmuş ama çoğu ikiyüzlülüğünü bırakmamıştır. Ama işlerinden İslamiyet'i kabul edip selamete çıkmış olanlar da vardır. İşte bu son birkaç ayettir ki bu ayetler Yahudilerin ta Cenab-ı Allah tarafından lanetlendikleri o günden bugüne kadar yaşadıkları zilletin sebebini açıklar. Tabidir ki Yahudilerden İslam'ı seçip Müslüman olanlar bu lanetin dışında kalmışlardır. 167. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. O vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerini en kötü azaba düçar edecek kimseler göndereceğini yeminle ilam ve hükmetti.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 Allah'ın takdiriyle Hazreti Yakup'un 12 oğlu arasında kıskançlık yüzünden çıkan bir ihtilaf, kardeşleri Hazreti Yusuf'un Mısır'a gitmesine ve neticede orada Hiksos hanedanından gelen bir hükümdarın nezdinde Maliye Bakanı olmasına sebep olmuştu. Daha sonra hüküm süren bir kıtlık neticesinde kardeşleri ve Hazreti Yakup Mısır'a gelmişler ve Hazreti Yusuf'tan ilgi ve destek görerek oraya yerleşmişlerdi. Hiksus hanedanının yerine Firavun hanedanının geçmesiyle birlikte İsrailoğulları üç asır kadar esaret altında yaşamışlardı. Daha sonra Cenab-ı Allah onları Musa aleyhisselam vasıtasıyla Mısır'dan çıkarıp kurtardı. Musa aleyhisselamdan sonra Musa aleyhisselamın gösterdiği yoldan ayrılan ve Allah'ın lanetini uğrayan Yahudiler için kıyamete kadar sürecek bir huzursuzluk dönemi de böylece başlamış oluyordu. Önce Babil Kralı Bahtun Nasır, ikinci Nabukadnezar) Nezar diye de bilinir, M.Ö. 599 yılında Yahudileri Babil'e sürgün ederek senelerce zindanlarda tuttu. Daha sonra İran Kralı Kuroş, Babil'i ve Ninova'yı alıp Yahudilerin yeniden memleketlerine dönerek mabetlerini inşa etmelerine izin verdi. Bu arada Yahudiler ileri gelen ailelerden bir meclis kurarak Tevrat'ta birçok değişiklikler yaptılar ve bugünkü haline yakın bir hale getirdiler. Daha sonra Büyük İskender bu bölgeyi eline geçirdi ve Filistin'deki birçok Yahudi'yi İskenderiye şehrini kurup buraya yerleştirdi. Bu iki dönemde de Yahudiler biraz rahat yaşadılar. Daha sonra Roma İmparatoru Titus Kudüs'ü tahrip etti. Birçok Yahudi alim ve din adamı öldürüldü. Milattan önce 63 yılında Kudüs'e giren Roma İmparatoru Pompeius Yahudilerden aldığı savaş esirlerini İmparatorluğun en uzak eyaletleri sayılan İspanya, Reim ve Donum gibi yerlere sürdü. Böylece Avrupa ve Asya ülkelerine Yahudiler yayılmış oldu. Yahudiler bundan sonra da rahat görmediler. Çünkü Hristiyanlar Yahudileri İsa Aleyhisselam'ın katili olarak gördüklerinden dolayı istemiyorlardı. Başta İspanya ve Fransa halkın Yahudilerle her türlü münasebetini yasak etmişti. Ortaça Avrupa'sında ayırt etmek için Yahudilere sarı elbise giydirilir ve ellerine bir çıngırak verilirdi. Her nevi haklardan mahrum kalan Yahudiler Kuzey Afrika ile Osmanlı'ya göç ettiler. 2. Beyazıt ve 4. Mehmet zamanlarında yeni fethedilen Osmanlı toprakları içerisinde bulunan Yahudiler, buralardan Edirne, İstanbul, İzmir ve Selanik gibi şehirlere nakledilmişlerdir. Ayrıca Amerika kıtasının keşfiyle Avrupa'da horlanan birçok Yahudi Amerika'ya göç etmiştir. 19. ve 20. yüzyılın ortalarına doğru Almanya ve Fransa'da başlayan milliyetçilik akının neticesinde Fransa'da Dreyfus olayı ile halk ikiye bölünmüş, Hitler Almanya'sında ise malum olaylar başlarına gelmiştir şu andaysa 1947 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla resmi ve edebi dili klasik İbranice olan bir İsrail devleti kurmuşlardır sure kaldığı yerden devam edecektir kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı doğru kılanlar şüphesiz ki biz iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz biz bir zaman daha Sanki o bir gölgelikmiş gibi çekip İsrail oğullarının üstlerine kaldırmıştık. Onlar hakikaten bu kendilerinin üzerine düşecek sanmışlardı. Size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün, ta ki kötülükten sakınmış olasınız demiştik. Hani Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp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 Şimdi o batıl olanların işlediği günahlar yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindi. Değerli dinleyenler, Araf suresi 172. ve 173. ayetlerinde anlatılan bu şahitlendirme vakası, halk arasında kalü diye bilinir. Yüce Rabbimiz Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine şahit tutmuş ve elestu birabdukum yani ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. İnsanlar da yani evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. İşte bu şahitlendirme kıyamet günü insanların bizim bundan haberimiz yoktu dememeleri içindi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. İşte biz ayetleri böyle açıklarız. Olur ki dönerler.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 yapmakta olduklarının cezasına uğratılacaklardır. Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet de vardır ki onlar hakka rehberlik ederler, adaleti de onunla tatbik ederler. Ayetlerimizi yalan sayanları biz bilmeyecekleri noktalardan derece derece helake yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm.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 Kıyametin sübut ve vuku'nun ne zaman olduğunu sana sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklere de yere de ağır basmıştır o. O size ancak ansızın gelir. Tam manasıyla biliyormuşsun gibi sana onu sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır fakat insanların çoğu bunu bilmezler de ki ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir faydayı celbetmeye, etmeye ne de bir zararı salmaya muktedir değilim eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalıkta dokunmazdı ben iman edecek herhangi bir kavme başlarına gelecek azabın habercisi cennetin müjdecisi olmaktan başka bir şey değilim o sizi bir candan yaratan bundan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye eşini yapan odur bakta ki o eşini örtüp bürüdü o da hafif bir yük yüklendi de bir müddet bununla gezindi. Nihayet ağırlaşınca ikisi de Rablerine şöyle dua ettiler. Eğer bize düzgün bir çocuk verirsen andolsun şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında ona eşler tutmaya başladılar. Onlar neyi eş tutuyorlarsa Allah onlardan münezzehtir, yücedir. Değerli dinleyenler, bu ayette insan soyunun Adem aleyhisselamdan yaratıldığı vurgulanmakta, ancak Adem aleyhisselamın soyundan gelen erkek ve kadınların Allah'tan hilkati düzgün bir çocuk istemelerine rağmen daha sonra Allah'ın verdiği bu hilkati düzgün çocuk hakkında ona eş koştuğu belirtilmektedir. İlk insan ve eşinin Allah tarafından var edildiği hatırlatıldığında onlar bunu reddedemediler. Ayrıca bu ilk çiftten sonra da insanların doğumlarını düzenleyen yine o olduğunu ve onun iradesiyle kadının hamile kaldığını, en mükemmel biçimde ana rahminde çocuğu beslediğini ve vakti gelince de onu sağlam bir vücut ve çeşitli kabiliyetlerle mücehhes kılarak sağlam bir akıl ve sağlıklı bir vücutla dünyaya getirenin yine o Allah olduğunu biliyorlardı. Bütün bunların sadece Allah'ın güç ve kudretiyle meydana geldiğini inkar etmiyorlardı. Eğer Allah dilerse, kadının rahimindeki çocuğun şeklini bozar, akıl ve beden bakımından eksik ve sakat yaratabilirdi. Bu nedenle hamilelik devri süresinde beslenen bütün umutlar ve eli ayağı düzgün bir çocuğun doğması için yapılan bütün dualar hep Allah'a müteveccihti. Fakat insanlar çocuk dünyaya geldikten sonra bu tutumlarını değiştirdiler ve Allah'a şükredeceklerine, teşekkürlerini bazı tanılara veya tanrıçalara veya azizlere veya benzerlerine sundular ve yeni doğan çocuklarına şirk kokusu bulunan Abdul Uzza, Uzza'nın kulu, Abdul Şems Güneş'in kulu ve benzeri adlar verdiler. Sure kaldığı yerden devam edecektir.